Eser. Beyaz Diş Jack London Merhaba sevgili dinleyenler. Bu programımızda sizlere Jack London'ın Beyaz Diş adlı eserini tanıtacağız. Beyaz Diş romanında bir kurt kırmasının hikayesi anlatılıyor. Beyaz Diş, vahşi hayatın göbeğinde doğan, daha sonra insanlıkla tanışan çok özel bir hayvan. Bir kurt görünümünde olmasına rağmen aslında tam bir kurt değil, kurt ve köpek kırması. Dünyaya boz renginde gelen Beyaz Diş... Annesinin hayatta kalan tek yavrusu. Diğer yavrular doğal hayatın zorluğundan ve kıtlıktan dolayı uzun süre yaşayamazlar. Yaşam mücadelesinde bir tek beyaz diş başarılı olur. <gülüyor> Bozenik kardeşlerinden farklıydı. Diğerlerinin tüyleri daha şimdiden analarının rengi gibi kızılımtırak bir ton almıştı. Ancak o babasına çekmişti. Babasıyla aralarındaki tek fark babasının tek onunsa iki gözlü olmasıydı. Yavrunun gözleri açılalı daha çok geçmemişti ama etrafını çok iyi görebiliyordu. Daha gözleri kapalıyken bile çoktan yoklamaya, tatmaya ve koklamaya başlamıştı. İkisi erkek, ikisi dişi olan kardeşlerini tanıyor, hatta onlarla acemi acemi oynuyordu. Onu fazlaca kızdırdıklarında, titrek gırtlağından çıkardığı hırıltılı sesiyle yaygara bile koparıyordu. Bu hırıltının ileride korkunç bir homurtu haline dönüşeceğinin sinyallerini veriyordu. Daha gözleri açılmadan önce dokunarak, tadarak ve koklayarak sıcaklığın ve şefkatin pınarı annesini tanımıştı. Yavru, annesinin yumuşak, şefkat dolu, okşayıcı dilinin kendi vücudunda dolaşmasından hoşlanıyor, uykuya dalmadan önce sıkı sıkı annesine sokuluyordu. Beyaz dişin doğduğu ilk zamanlar kıtlık içinde geçer. Baba kurt yaşlıdır ve yiyecek bulmak için gittiği bir seferden dönemez. Böylece anne kurt ve beyaz diş bir mağarada tek başlarına kalırlar. Dış dünyayı öğrenmek isteyen beyaz dişin mağarada beklemesi mümkün değildir. Meraklı bir çocuk gibi vahşi doğaya ilk adımlarını atar. Bozenik gözünü kırpmadan mağaradan ilk adımını boşluğa attı. Arka ayakları mağaranın eşinde olduğu için enik birden kafaüstü yere dikildi. Toprak burnuna adam akıllı bir yumruk indirince ferihat etti acıyla. Yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başlamıştı yavru. Derken bayır düz bir hal almaya başladı. Üstelik dibi de yeşil çimenle kaplıydı. Bayırın bitimine kadar yuvarlandıktan sonra hızı azaldı ve durdu. Nihayetinde son bir defa daha feryat etti ve acı acı inlemeye başladı. Uzun uzun ağlıyordu. Bu arada sanki eskiden biri temizliğine pek düşkünmüş gibi toza toprağa bulanan tüylerini yalamaktaydı. Yalanmayı bitirdikten sonra arka ayakları üzerinde oturup çevresini incelemeye başladı. Mars'a ilk defa ayak basmış birinin etrafa bakışıyla bakıyordu. Ayaklarının altındaki çimeni, biraz ötesindeki yosun tutmuş böğürtlen ağacını ve devrilmiş çam kütüğünü hayranlık içinde seyrediyordu. Kütüğün üzerinde koşuşan bir sincap ona doğru gelince korkudan ödü patladı yavrunun. Hemen büzülere komurdandı. İşin komik tarafı sincap, Ondan daha fazla korkmuştu. Bir yavru kurdun gözünden hayatı görmemizi sağlayan yazar Jack London'ın hayat hikayesine kısaca bir göz atalım. Yazar, 1876 yılında... San Francisco'da kıt kanaat geçinen bir ailede dünyaya gelir. Küçük yaşta çalışmaya başlar. Daha ortaokuldayken gazete satıcılığı yapar. Ortaokulu bitirince de bir konserve fabrikasında işe girer. Gemi tayfalığı ve kıyı polisliği gibi çok çeşitli işlere değer atar. 17 yaşındayken yazdığı denizcilik anılarını yansıtan bir denemesi bir derginin açtığı yarışmayı kazanır. Jack London bir süre gemilerde çalıştıktan sonra ara verdiği lise ve ardından üniversite eğitimini tamamlar. Üretkenliğiyle tanınan Amerikalı yazar 22 Kasım 1916 yılında hayata veda eder. Yazarın diğer bazı eserleri Martin Eden, Deniz Kurdu, Demir Akçe. Sevgili dinleyenler, Beyaz Diş romanına kaldığımız yerden devam edelim. Beyaz Diş, vahşi ormanın içinde yaşam mücadelesi verirken ilk defa bir insanla karşılaşır. İlk kez gördüğü bu canlıyı algılamakta zorluk çeker. İlk defa bir kurtla karşılaşan küçük bir çocuk ne kadar şaşırırsa, Beyaz Diş de insanla ilk karşılaşmasında o şaşkınlığı yaşar. Devrilmiş çam kütüğünün yanından geçerek düzlüğü açtı. Karşıdaki ağaçların yanına geldiğinde, işte o yeni şeyin kokusunu duymuştu. Önünde, ömründe hiç görmediği beş canlı yere çömelmiş, sessizce oturuyordu. Bu, yavru kurdun insanlarla ilk karşılaşmasıydı. Fakat bu canlılar, yavrunun kendilerine yaklaşmakta olduğunu gördükleri halde ne ayağa fırlamışlar ne de hırlayarak dişlerini göstermişlerdi yerlerinden kımıldamadan yavru kurdu korkutan sessizlikleri içinde öylece oturuyorlardı. Beyaz dişte olduğu yere mıhlanmış, kıpırdamıyordu. İçinde kabaran hisler kaçması gerektiğini söylüyordu. Bunun yanında içinde yeni duygular da uyanmaya başlamıştı. Tüm benliğini hayranlıkla karışık korku ve saygı hissi sardı. Kendisinin ne derece zayıf, aciz ve ufak olduğunu fark etmişti. İşte karşısında kuvvet ve hakimiyet, kendinden çok ama çok büyük bir varlık vardı. Kurt yavrusu şimdiye kadar hiç insan görmemişti. Ancak içinde sanki onunla daha önceden tanışmış gibi bir his vardı. İnsanın tüm yaratıklara egemen bir canlı olduğunu hayal meyal sezebiliyordu. Yetişkin bir kurt olsaydı bir an bile durmaz kaçardı. Ama ne var ki belce tutulmuş gibi çakılmıştı olduğu yere. İçlerinden biri onu sahiplenir ve böylece beyaz diş artık insanların arasında yaşamaya başlar. Bu onun için pek kolay olmaz çünkü kamptaki köpekler kendilerine pek benzemediği için beyaz dişe sürekli saldırır. Bu saldırılarla yavru kurt güçlenir ve maalesef saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Büyüdükçe kamptaki köpekler beyaz dişin gücü ve saldırganlığıyla yüzleşecek ve ona yaptıklarından pişman olacaklardır. Kamp yaşamı onu biraz hiddetli bir kurt haline getirir. Ayrıca kampta öğrendiği önemli şeylerden biri, efendisinden dayak bile yese ona sadık olmaktır. Efendisinin ailesini ve mülkünü korumanın birinci görevi olduğunu anlar. Beyaz Diş'le diğer köpekler arasında bir ilişki oluşmuştu ama dostça bir ilişki değildi bu. Aralarında sürekli savaş baş gösteriyordu. Oyun oynamasını bile öğretmemişlerdi ona. Ama o usta bir dövüşçü olup çıkmıştı. Zaman Beyaz Diş'in zamanıydı. Lipli patlı köpek liderlikten alındığına göre yeni liderin Beyaz Diş olması gerekiyordu. Ama Beyaz Diş bundan uzak duruyor, tek başına kalmayı yeğliyordu. Takım arkadaşları ona sataşmamayı akıl kârı sayıyorlardı. Beyaz Diş kendileri sataşmadıkları sürece onlara dokunmuyordu. Kimse Beyaz Diş'in yolu üzerine çıkmıyor, onun önündeki et parçasını almaya cesaret edemiyordu. Hatta kendi yiyeceklerini bile ona kaptırmak korkusuyla çiğnemeden yutuveriyorlardı. Beyaz Diş kendi payına düşen eti yalayıp yutuveriyordu hemen. Yiyeceğini henüz bitirmemiş olan köpeğin vay haline... Bir hırıltı, dişlerinin şimşek gibi çakışı ve diğer köpeğin kaçışı. Beyaz diş, köpeğin de payını afiyetle yerken, diğerleri acı acı uluyarak yıldızlara boş yere dert yanar dururdu. İçlerinden biri ona baş kaldırmaya yeltendiğinde, beyaz diş için idman mahiyeti taşıyan, hep kendisinin galip çıktığı dalaşmalar başlardı. Genellikle kısa siverdi bu dövüşler. Çünkü o diğerlerinin başa çıkamayacakları kadar hızlıydı. Beyaz Diş'in dövüş konusundaki ustalığı güneyden gelen bir adamın ilgisini çeker. Pek yakışıklı olmamasına rağmen yakışıklı simit denilen bu adamı Beyaz Diş ilk gördüğü andan itibaren sevmez. Onda bir kötülük olduğunu hisseder ama onun eline düşmekten kurtulamaz. Yakışıklı simit, onu kızıl dereli sahibinden satın alarak yeni efendisi olmayı başarır. Beyaz dişin ona boyun eğmesi, onu efendi olarak kabullenmesi kolay olmaz. Uzun bir süre direnir ama yakışıklı simitin sert davranışlarından ötürü sonunda kabullenmek zorunda kalır. Beyaz dişin içinde doğup geliştiği ortam ona çok şey öğretmişti. Karşısına çıkan türlü zorluklara alışmış, daha dayanıklı bir hale gelmişti bu hayvan. Üstelik içinde kaynayan yaşama isteği öylesine fazlaydı ki hiçbir dayak onu pes ettiremezdi. Ama işte bu sefer epey hırpalanmıştı. Bestil çıkmıştı adeta hayvanın. Öyle ki tekrar ayağa kalkabilmesi için yakışıklı simit bir yarım saat kadar beklemek zorunda kalmıştı. Sonrasındaysa sürüne sürüne yarı baygın bir şekilde bu zalim efendinin ardı sıra yürümeye başladı. Onu bu sefer zincire vurdu efendisi. Zincire diş geçiremiyor, zincirin tutturulduğu kazığı yerinden bir türlü sökemiyordu. Yakışıklı simit. Beyaz Diş'i köpeklerle dövüştürerek onun üzerinden para kazanmaya başlar. Yaşam mücadelesi vermek için dövüşmeye alışmış olan Beyaz Diş için bu pek anlaşılır bir durum değildir. Ama efendisine itaat etmekten başka bir çaresi de yoktur. Yine böyle bir dövüş müsabakasında Beyaz Diş, karşısındaki rakibi tarafından çok zor bir duruma düşürülür. Sahibi Simit ise bu zor anda ona destek olmak yerine ona bağırmaya başlar. Bir adam Beyaz Diş'in haline üzülür, ve onu zorla simitten satın alır. Beyaz dişin artık yeni bir sahibi vardır. Bu yeni sahipse saldırgan doğası olan bu kurtla ne yapacağı konusunda kararsız kalır. Bu köpekten hiç umudum yok. Ne yaparsak yapalım tam bir kurt bu. Ve kurtlar da ''Evcilleştirilemezler.'' Kulübenin eşiğine oturmuş, aynı kendisi gibi ümitsizce omuz silken sürücüsüne bakıyordu. Her ikisi de tüylerini dikmiş, dişlerini göstererek, bağlı olduğu zinciri deli gibi çekiştiren beyaz dişe çevirdiler gözlerini. ''Bence dediğin gibi değil durum. Köpek kanı taşıyor bu hayvan. Bu nedenle bir kurttan çok bir köpek o. Üstelik... Gün gibi ortada olan bir özelliği var. Çıkar dilinin altındaki baklayı. Neymiş bu gün gibi ortada olan şey? İster kurt ister köpek olsun ama bu hayvan daha önceden eğitilmiş zaten. Yok daha neler? Eminim bundan. Hem kıza bile koşulmuş. Göğsündeki izlere bir baksana. Evet haklısın. Demek yakışıklı simitin eline düşmeden önce bir kızak köpeğiymiş. O halde onu tekrar kızağa koşabiliriz. Sahiden de işe yarar mı dersin? İki haftadır elimizde hayvan. Ama eskiden olduğundan daha yabani olup çıktı. En iyisi ona bir fırsat tanıyalım. Zincirini çözün bakalım ne olacak. Beyaz Diş'in yeni sahibi Sıkat... Ona diğer sahiplerinden çok daha farklı davranır, şefkat ve sevgi gösterir. Beyaz Diş, görmeye alışkın olmadığı bu muameleyi algılamakta güçlük çeker. Efendisi yanına çömeldi ve onunla konuşmaya başladı. Efendinin ağzından çıkan ilk sesle hayvanın hırıltısı yükseldi ve sırtındaki tüyler kabardı. Efendinin sesiyle köpeğin homurtusu arasında tam bir uyum oluşmuştu. O zamana kadar beyaz dişle kimse böyle tatlı tatlı konuşmamıştı. Bu sıcacık, şefkatli, okşayıcı, bir o kadar da yatıştırıcı olan ses, yavaş yavaş beyaz dişin içine işliyor, bu duygudan hoşlanıyordu. Kendisini sürekli uyaran bilinçaltının dürtülerine rağmen beyaz diş bu efendiye karşı bir güven duymaya başladı. Daha önce de böyle bir güven hissetmiş ama insanların kendisine çektirdiği acılar yüzünden bu güven hissi tamir edilemez şekilde yaralanmıştı. Yine de tüm bunlara rağmen yeni efendisine beslediği güven insanlara duyduğu güvensizliği bastırıyordu. Scott bu zavallı hayvanın önceden çektiği acıları unutturmayı kendisine görev bilmişti. Bunu insanlık adına bir vicdan borcu olarak kabul ediyordu. Hayvana iyi ve dostça davranmakla yetinmiyor, uzun uzadıya okşayarak sevgiyle tedavi ediyordu. Beyaz Diş önceleri düşmanca karşıladığı bu okşamalara giderek alışmış, onlardan hoşlanmaya da başlamıştı. Günler geçtikçe Beyaz Diş'teki bu hoşlanma duygusu yerini sevgiye bıraktı. Efendisinin yokluğunda acı ve huzursuzluktan kıvranıyor... ...sadece Efendisinin dokunuşuyla huzura kavuşuyordu. Beyaz Diş, yeni sahibiyle huzur dolu yeni bir hayat yaşarken... Bazı sorunlar bu hayatı gölgeler. Eski sahibi yakışıklı simit zorla kendisinden alınan beyaz dişin peşine bırakabilecek mi? Beyaz diş bu huzurlu hayata devam edebilecek mi yoksa vahşi doğaya geri dönmek mi isteyecek? Sevgili dinleyenler, beyaz dişin hikayesiyle bir kurdun dünyaya bakışına tanık olacaksınız ve romanı merakla tek solukla bitireceksiniz. Hoşçakalın sevgili dinleyenler. Edebiyatla kalın.